Hanım evli, üç çocuklu bir ev hanımıdır. İki yetişkin kızı ergenlik çağında olan bir de oğlu varmış. Eşi Hüseyin Bey ise memur olarak görev yapmaktaymış. Çiftin çocuklarına karşı baskıcı ve otoriter bir tutumu varmış. Özellikle anne Demet Hanım çocuklarının sorumluluk sahibi bireyler olmasını istermiş. Fakat bunun için kullandığı yöntem otorite kurmak, boyun eğdirme ve emir verme şeklindeymiş. Çocuklarına verdiği görevleri kendi istediği gibi olmadığı zaman evde adeta kıyamet koparır ve ateş püskürürmüş. Çocukların yaptıkları işleri beğenmez, engeller ve kendisi tamamlarmış. Yapacaksanız bir işi adam gibi yapın ya da hiç yapmayın, elinizin ucuyla iş tutuyorsunuz diye özellikle kızlarına çok öfkelenirmiş. Oğluna ise çok bir şey söylemez, ders çalışmasını okumasını tembihlermiş. Kızlar ise erkek kardeşler için tembel, sorumsuz yatağını bile biz topluyoruz. Sabahtan akşama kadar televizyon, bilgisayar karşısında oturuyor. İçtiği su bardağını mutfağa götürmekten aciz diye söylendiklerinde anne Demet Hanım ne var? Elinize mi yapışır? Yapıverin diye çıkışırmış. Fakat oğlunun ödev takip etme ve yapma sorumluluğunun olmamasına da ayrıca kızar. Okulda başarısız olduğunda tek işin okumak onu da beceremiyorsun diye onu da azarlarmış. Demet Hanım çocuklarına görev verirken onlara karşı güvensiz yaklaşır, yaptıkları her işi aşağılarmış. Günün sonunda çocuklarını kocasına şikayet eder, bunlardan bir halt, bir halt olmaz diye söylenirmiş. Tüm evin işini kendisi sırtlanan Demet Hanım, kocasına da ayrı sinirlenir. Her işi ben de, evdeki tamir işlerini, eve alınacaklarını bile ben düşünüp yapıyorum. Herkes görevini bilse... Bir işin ucundan tutsa ben de bu hale gelmem diye haklılığını savunur dururmuş. Evet bakalım uzmanımız bugün ailede sorumluluk bilincine dair bizlere neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim herkese merhabalar. Derince muhabbetler, sevgiler sunarak adım adım insana başladık bizler. Sizler ekran başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Bugün ailede sorumluluk bilincini konuşacağız, detaylandıracağız. öykümüzle de dinlediğiniz üzere değerlendireceğiz. İşte Demet Hanım'ın anneliği, eşliği ve çocuklarının durumu gibi bu sıkıntıları yaşayan ailelere de rehberlik etmeye gayret edeceğiz. Zamanımız yettiğince, dilimiz döndüğünce diyorum. Bugün bize eşlik edecek olan uzmanımız ise psikolog ve aile danışmanı Neriman Akyıldız hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Allah'a şükürler olsun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii ne kadar iyi olabilirsek bu arada. Tabii sabaha evet. kadar dua ettik ama bugün e, Filistin'le ilgili tabii ki bunu atlayamıyorum. E, o yüzden üzgünüz biraz tabii Evet. Ki. Ee, üzgünüz inşallah dualarımız yerini bulacak. İnşallah. Fiili ve kavli duamız diyoruz. Ee, belki bugün benim yüz halim, uykusuzluğum, gözlerimin şişliğinin e, sizi açtığınız için konuşacağım. çünkü evet. da böyle aşırı bir program yapasım yok. Ne kadar bir sunucu olarak bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama samimiyetim. Ee, ama biz işimizin başında olmaya devam edeceğiz. Tüm Müslümanlar işinin başında olacak. Yaptığı işi en iyi şekilde yapsın ki artık siyonist zihniyet her yerden yok olabilsin değil mi? Bize düşen bu olacak. Ee, ve efendim bizlere ulaşabilirsiniz. Şurada gördüğünüz adım adım insan Instagram hesaplarından diyoruz ve bugün e, ailede sorumluluk bilincini konuşurken şu an ekran başındakiler eşinin Çocuklarının sorumluluk almadığını, sorumluluklarını bilmediğini düşünüyorlarsa bize yazmaya başlasınlar. Nerimon olacağım, sizlere dönüş yapacaktır buradan diyorum. Ve hocam sorumluluk nedir ile başlasak bu kavramı bir açıklasak kavram olarak ne demek? Sorumluluk bilinci ne? Nerede ne zaman başlıyor bir insanda? Evet. Şimdi her zamanki gibi tanımımızla başlıyoruz. Sorumluluk bilinci insanın yapacağı işlerin farkında olması ve bunu bir dış uyarıcıya gerek kalmadan hayatına geçirebilmesidir. Yani aslında sorumlulukları içselleştirmiş olması çocukluğundan itibaren ve nerede başlar? Tabii ki erken yaşlarda çocuğumuz yürümeye başlar, başladığı andan itibaren ee, küçük küçük sorumluluklar yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler de var. Hani biz sorumluluk deyince hep yapmamız gerekenleri diye düşünüyoruz. Ama bir de yapmamamız gereken e, olaylar var. Hani ya da davranışlar var. Bunlar da sorumluluk bilincin içerisine girebiliyor. Şimdi e, ailede başlar e, ve bu e, okulda zenginleşerek devam eder. Oku evde nasıl başlar? İlk yürümeye başladı sonra 3-4 yaşlarında ve çocuklar şöyle dünyaya geliyor hani fıtratlarında bir iş yapayım. Başarılı olayım. Hani yürümeye başlarken bile böyle ayakta duruyor, düşe kalka yine kalkıyor, yine yürüyor ya. Aynı o şekilde bir şeyleri yapmak, bir şeyleri başarma duygusu çocukların fıtratında var zaten. Ama yeter ki biz bunu köreltmeyelim. Hmm. İşte anne ben de çayları, yani benim de kuzenlerimin çocukları var, geliyorlar. İşte anne ben de diyor çayları ben, ben de getirebilir miyim? Bardakları ben taşıyabilir miyim? Aslında sorumluluk Küçüklük alma fıtratımız da var, var. değil Evet var olarak? ama eğitilerek kazanılıyor tabii hmm. ki. Hani doğuştan ne yapacağını bilmiyor insanlar ama bir şeyler yapma e, hevesiyle geliyor çocuklar. E, sonrasında yavaş yavaş bu görenmeye başlıyor. Neden? Biraz da bizden kaynaklanıyor olabilir. Hmm. Hani aile tiplerine girdiğimizde biraz bunlara evet. bakacağız. O zaman şu çok güzel bir ayrımda sorumluluk deyince hep yapacak işler gibi algılanıyor evet. ama bizim sorumluluk bilinci dediğimizde aslında tam da böyle hani günün anlam ve önemine binen ibadet bilinci sorumluluklar sadece bir iş güç değil manevi hayatımızda sorumluluklarımız var aile hayatımızda var karı koca hukukumuzda var İslam'da o İslam birliğinde bir hukukumuz var. Şu an dünyada tüm İslam devletlerinin bir sorumluluğu var aslında evet. Filistin ve Kudüs üzerinde. Bu bir sorumluluk soru sahibi yağdı. olmanın e, hani, aile diyoruz ama çok e, temel bir kavram ve insanı sanırım insan yapan ve hayvandan ayıran en büyük kavram. Evet. Değil mi sorumluluk? Çünkü bir irade var hocam. Evet, duyarlılık Evet. Şimdi e, ben de o, o konuya girecektim hani e, sorumluluk dediğimiz zaman hani ailede sorumluluğu alacağız biz bugün gerçi ama hani insanın öncelikle yaradana karşı sorumluluğu sonra kendisine, kendi e, bedenini korumak ruhsallığını korumak mutluluğundan sorumlu olmak e, ve gelişiminden sorumlu olmak gibi kendisine karşı ve sınırlarını çizmek kendi haklarından da kendi sorumlu, haklarından da sorumlu evet. E, evet sınırlarını çizmek hani bu konuda biraz daha hani Kendisi diyelim ilk çekirdek sonra ailesi çocukları sonra yakın komşuları çevresi ve girerek milleti toplumu ve dünya toplumu hatta doğaya insan canlılara hepsine karşı sorumluluk. Kainata karşı evet. sorumluluyuz. Doğayı da kirletmemek evet. mesela bir sorumluluk. Evet. Peki hocam biraz o zaman hangi aile tipleri var yani bu önemli bizim sağlıklı bir sorumluluk bilincimizin gelişmesi hangi tip ailede olduğunda oluyor? Şimdi ben aile tiplerini kısaca beşe indirgeyerek hani çok çok incele girmeyip ama ilk başta baskıcı ve otoriter aile tipi sonra tutarsız aile tipi sonrasında aşırı koruyucu aile tipleri var. ilgisiz aile tipleri var bir de demokratik geliştiren aile diyor Doğan hocamına. Doğancıcı olanında bu tanımını seviyorum. Geliştiren aile Allah tipi. Allah rahmet eylesin. Evet amin. Evet. İşte biz buradaki mesela hikayemizdeki Demet Han'ın aşırı koruyucu bir aile yapısına sahip burada gözlemledik. Aşırı koruyucu otoriter diyebiliriz. Otoriter, pardon özür dilerim. Baskıcı Baskıcı otoriter aile tipine evet. geliyor. Aşırı koruyucu değil. Baskıcı otoriter aile tipinde sorumluluklar bu şekilde verilse bile hep dış kontrol vardır. Korku kültürü deniyor. Mesela insanlar dış denetim olmadığı zaman yapmayabiliyor sorumluluğu. Çünkü bu baskıyla olan şeyler içselleştirilmiyor. Çocuklar içselleştirilmediği şeyleri de dış denetim ortadan kalktığında yapmayabiliyor. O yüzden baskıcı otoriter aile tiplerinde çocuklar o sorumluluğu, Sorumlulukları benimsememiş oluyor. Yani bu benim görevim değil. Sanki bir de anneler şöyle diyebiliyor. Hani bunu gerçi son şeylerde e, tavsiyelerimizde belki alacağız ama. Hani diyor ki işte e, ben sofrayı kurarken bana yardım eder misin? Yani bu cümlenin içerisinde çocuk şunu algılıyor. Yani bu annemin görevi. Ben ona hiç sadece yardım edeyim. Aslında benim görevim değil şey diyor. Hani biz burada eylem dilini kullanacağız. Hı -hı. Hani mesela ne diyeceğiz? Hani ben işte tabakları yerleştirirken sen de kaşıkları getirir misin? Dillikçe sofrayı kuralım o zaman. Hani ve Evet yani burada davranışlarına yönelik. Hı -hı. Hani o da bir sorumluluğu olduğunu bilecek. Ve dolayısıyla orada hani bu annemin görevi, babamın görevi de ben yardım ediyorum tarzına girmeyecek. Bir süre sonra çocuk şey olacak. Annenin görevi zaten her işi yapmak bir de annenin görevi artı ödevlerinde yardım etmek oluyor. Yani, yani artık, artık sorumluluğu... Tamamen <gülüyor> evin kadınlarına yüklediğimiz zaman. Demet de işte Hanım çok tanıdık geliyor zaten. Helikopter anneler diyoruz biz evet. onlara. Sonra tabii e, tıpkı Demet Hanım gibi artık isyanlarda her işi ben yapıyorum Sonra her şeyi tikemiyor. ben düşüneceğim. Niye kimse evet. sorumluluklarını yapmıyor yani yediğini içtiğini bile kaldırmıyor. Böyle çocuklar oluyor ama işin yani çocuklarınızı böyle yetiştirdik de böyle oldu diyenler de hayır ben çok... Yani onu verdiğim aşıldığımı düşünüyorum niye acaba sorumluluklarını hala almadı ergenlik çağına geldi diyenler de birazdan. Biraz yöntemlerle evet, de ilgili değil mi? O yöntemlerde belki sıkıntı olmuş olabilir evet. onlardan da Neriman Hoca bahsetmeye başlayacak. E, adım adım Instagram'a aileleri... yazmaya başlayın diye hatırlatalım hocam ki tamam. soru cevabı da yapacağız. Peki şimdi yeni aile bir ben. kısaca bakalım. Hani zamanımız kısıtlı anladığım kadarıyla. Evet. Ee, şimdi aşırı koruyucu ailelerde de çocuğun yerine her şeyi yapmak var. Yani çocuğun e, şeyde, kozanın kozadan çıkmaya çalışan e, kelebek, kelebek hikayesindeki gibi hani iyi niyetle belki yapıyor ama hiçbir zaman kanatları gelişemiyor mesela kelebeğin ve uçamıyor. Eğer kozadan biz onu kendimiz çıkardığımızda o çabalarken kanatları güçleniyor ve gereken sıvı kanatlarına gittiği için uçabiliyor. İşte biz de hayata hazırlarken çocuklarımızı ama ben yapı vereyim bir şey olmaz. Oyuncakları ben toplayayım. Bu seferlik ben yapı vereyim derken her seferinde biz yapmaya başlamış Biraz oluyoruz. Yani onun konfor alanını sağ böyle evet. devamlı tutmak için. Hı -hı. Konfor, rahatı bozulmasın. sadece olmasın. ders çalışmak oluyor. Sadece ona göre ders zannediyoruz. Hani çalışsın, sınavlarını kazansın ama sınavlarını kazanıp da ileride de hayat başarısı olmuyor çocukların. Hmm. Hani okul başarısı mı, hayat başarısı mı diye hani bu konularla ilgili var Bakıyoruz okullarda birincilikle bitirenler hayatta çok da başarılı olamayabiliyor. Yani bazen de orta seviyede vasat giden bir çocuk öylesine girişken oluyor ki hayatta çok iyi yerlere gelebiliyor. O yüzden hani biz hayat başarısına da hazırlamamız gerekiyor çocuğu. Sadece okul başarısı evet, bu değil. Bu konuyla alakalı konuştuğumuzda ben şu cümlemi artık ezber ettim hep söylediğim şey. Hayat başarısı akademik başarıyı tetikler ama akademik sadece akademik başarı hayat başarısını tetiklemiyor. Evet kesin çok önemli bir nokta. Peki tamam. koruyucu aile yapısında büyüyen çocuklarda sorumluluk bilinci yerleşmiyor. Yerleşmiyor. Konfora Başka? alışıyor. İnsanlar rahat çok çabuk alışıyor. Evet. Başlangıçta şeyler yapmaya çalışıyor. Hocam. Sen yapamasın bırak ben toplarım. Evet. Sen şey yapma sen dersine çalış dediğimiz zaman ne oluyor? Bu çocuk diyor ki hani ders mi? Ama bu sefer de ders çalışma alışkanlığını da biz mesela okullardaki psikolojik danışmanlık yaparken de hani biz diyoruz ki çocuk neden ödev yapmıyor ya da ödev yapma sorumluluğunu Niye almıyor niye anne hatırlatmak zorunda kalıyor çünkü iş buradan işte kaynaktan başlıyor yani çocuk sorumluluk almaya alışmadığı için ödev yapma sorumluluğunu da almamaya başlıyor. O zaman, ödev yapma sorumluluğu olmayan çocuklarda biz şey diyebilir miyiz koruyucu ailede büyümüş olma ihtimali var. O da var başka ailede olabilir. Baskıcı Mesela da olabilir. Baskıcı da olabilir. Hani Helikopter sadece alet. onların korkusu, evet. yani kendisi için istemeli. Motor içten yanmalı çocuğun, hani içselleştirdiği zaman, motive olduğu zaman, yüreklendiği zaman ve öz, özellikle de hani bir şeyler yaptığında ben başarıyorum duygusu, özgüvenin de temeli oluyor. Hani. Hem aidiyet hissi oluyor aileye hani bir şeyler yaptığı zaman insanlar e, oraya ait de hissediyor kendisini. Evet. Tabii sorumluluk insana evet. aidiyet verir yani evet. orayı sahiplenme verir. Ben Peki, de bu ailenin bir parçasıyım diyor çocuk o kesinlikle. zaman. Kesinlikle. Koruyucu aileyi geçtik. Başka? Buralarda aile sorumluluk var. bilincinin gelişmediği, sekteye uğradığı aile tiplerinden bahsediyor Dilma Hanım'cığım onu söylemiş olayım. Hı. Evet, evet. Şimdi baskıcı ve aşırı koruyucu aileleri anlattım. Şimdi ilgisiz aileler var. Burada da tamamen saldım çayıra, Mevlam kayıra hesabı. Çocuklar ilgisiz, orada burada kural yok, ailede birlik yok, herkes darmadağınık. Öyle olunca çocuklar alabildiği kadar Çevreden, okuldan bir şekilde öğrenmiş oluyorlar ama bu da tam olarak bir yerleşmediğini söyleyemeyiz. Evet. Şimdi bir de tutarsız aileler var. Tutarsız aileler çocuğu çılgına çeviriyor. Hani birisinin evet dediğine diğeri hayır diyor. Birisi hayır derse diğeri evet diyor. Aralarında bir birlik yok mesela ve sorumluluk verirken de mesela diyelim babası şunu yap dediğinde annesi de ya o daha çok küçük olmayı versin. Bunu da çok i̇şte. sık görüyoruz değil evet. mi? Evet yani. Orada ne yapıyor? Oğulcu A anneler yapıyor. diye bir ifade kullanacağım ben. Evet. Bu da tutarsızlık da var. Sanki Demet Hanım adaletsizlik da tutarsızlık var. var. Kızlara daha çok böyle iş yapması gerekiyor, sorumluluk alması gerekiyor ama oğulcu bir anne tutumuyla oğlu derslerini çalışsın, bir yere gelsin ama siz ne Kızlar var? Kızlar okumasa bardağını da olur mu diye okula. düşünüyor acaba? Evet. Ya pardon kızların var. daha çok okuması evet. gerekiyor. Yani çocuğu oğlu içtiği bardağı mutfağa götürmüyor ve kızlara bu sorumluluğu Yükleniyor. veriyor mesela. Evet. Burada da tutarsızlık var. Adaletsizlik. Adaletsiz, değil mi? Hocam adaletsiz ne oldu yerde tutarsız o, yani o da adalet. var da hani adalet evet. yani burada o çocuklar o zaman ayrım yapıldığını hissediyor evet. ve kızlar burada içerlemiş dikkat edersek evet. hani içerlemişler gerçekten haklılardı. Yani niye o yapmıyor sadece biz yapıyoruz ve onun işini de biz yapıyoruz üstelik yani hem evdeki sorumluluğu almıyor hem de kendi sorumluluğunu da almıyor odasını toplamıyor eşyalarını götürmüyor. Yani e, ders çalışıyor ve geriz kalanında da oynuyor sanırım bilgisayarda. Böylece bir e, yaşantı sürüyor ama bu hayat böyle bir a, hayat yok. Yani ileride Ablalar, anneler bardakları <gülüyor> mutfağa götürebilir ama yarın bir gün bir yerde çalıştığınızda değil mi evet. e, bu işi yapacak bir kişi yoksa sen bunu götüreceksin ya da bir öğrenci evinde kaldığında. Evet. Öğrencilik ben çalışırken çok, de öyle. Evet. Yurtlarda kalmayı, eve çıkmayı ben çok önemserim. Çok ciddi sorumluluk verir çünkü. Evde çok sorumluluk. Ee, bazı veriyor, evet. genç hanımefendileri ya da genç beyefendileri görebiliyoruz. Hani böyle iş tutamıyor eli. Fark edilir. Yurtta ederiz. olunca ekmek geldiğinden, su gölden oluyor ya. Hani alışık yok, bir şey yemek var. yok. Ha, yurt doğru. Yurt böyle ama şöyle bir şey var. Ama ama aileden uzaksa tabii aile uzaksa şimdi çamaşırını alıyor. yurt müdürü yıkamıyor hocam. Hı hı. Tamam yemek hazır geliyor ama orada bir ders çalışacak sabah erken okula kalkacak kimse ya, onu uyandırmayacak kendine ait bir bireysel dünyası var yurtta ve evde dolayısıyla e, anne yanında aile rahat yanında okumak bence e, daha rahat ama <gülüyor> rahat. sorumluluğu da sanırım ket mi vuruyor biraz. Evet biraz öyle oluyor. O yüzden baskıcı korumacı e, aileler çocuklarının yanlarında okumasını istiyorlar. Evet biraz Uçmasınlar öyle oluyor. hemen <gülüyor> Yani. Gitmesinler. Devam edelim hocam aile tiplerinden. Ee, tutarsız ailemizde de işte anne babanın kendi arasında ebeveynlerin tutarsızlığı veya kök ailelerde varsa hani aman çocuk yapmayı versin sen yapıver gelinlere. Hani kayınvalideler biraz güya e, torunu Hı -hı. çok seviyor ama bu sefer annenin otoritesi sarsılıyor. İşte böyle bir tutarsızlık çelişkiler olunca çocuk da e, nabza göre şerbet verebiliyor. Hı -hı. Hani kim e, kendisinin konforunu sağlıyorsa onun dediğini gidiliyor. Hı -hı bir yerde. Yani çocuk hayatı hazırlanamıyor. Aslında çocuğumuza iyilik yapmış olmuyoruz. Şimdi demokratik ahire tipinde genelde e, insanların bir kendisini değerli hissettiği herkesin haklarının eşit olduğu ama sorumluluklarının değişebildiği. E, evet. Yaşlarına, cinsiyetlerine ve gelişim düzeylerine göre yeteneklerine göre farklılaştığı bir aile tipi. Hani eşitlik bazen haksızlık oluyor insanlara. Çünkü aynı yaşta olmayan kardeşlere aynı görev verilemiyor mesela. Yani o zaman bir de çocuğun taşıyamayacağı kadar ağır yükler. Hangi yaşta olursa olsun biz çocuğumuzun taşıyamayacağı yükleri verdiğimizde de ona zulmetmiş oluyoruz bir yerde. Bir de çocuk başarı duygusunu yaşayamıyor. Özgüvensiz oluyor. Neden? Çünkü ben yapamıyorum. Ben evimden sorumluluk bir şey gelmiyor. Sorumluluk duygusu başarıyı tetikliyor diyebiliriz. Ben altyazı çekiyorum sizin söylemleriniz. Tamam siz Değil minisiniz. mi? Evet. Mutlu olmak istiyorsak sorumluluk alacağız ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Bunu, bu başarı duygusunu hissettiriyor evet. çünkü diyorsunuz. Evet. Şeyde vardı Doğan hocamın yine bir anısından hatırlıyorum. Hani yurt dışında bir yerde asistan olarak çalışırken orada şey yapmış hani koltuğa çıkmaya çalışıyormuş asistanlardan bir çiftin çocuğu hep beraber çalıştıkları odada. Yani atlamaya çalışıyor, olmuyor, olmuyor. Bizim e, Doğan hocamız hani bizim Anadolu kültürü aman çocuk yapamıyor ben verim diye koymuş onu. Hemen annesi kalmış Siz ne yaptınız Doğan Bey? Benim çocuğumun başarı duygusunu elinden aldınız. Onun rolünü çaldınız demiş. Evet. <gülüyor> o yüzden de diyor yani evet diyor ben orada çok önemli bir şeyim farkında var. Biz biraz müdahaleci evet. ebeveynlerimiz burada evet. merhametimizden aman yani. rahat etsin diye evet. Değil değişmiyor. Biz evet, çok e, çök çektik çocuğum çekmesin. Yani biz çok yorulduk çocuğum yorulmasın derken bu sefer müthiş bir kuşağı ortaya çıktı. Ama çıkıyor. hocam şunu da ifade edelim yanlış anlaşılmasın çünkü Avrupa'da uzun yıllar kalmış bir insan olarak söylüyorum. Avrupa'daki de e, çok İslamiydi zaten İslami olmasını niye bekliyorsan ben biraz şey yaptım saçmaladım burada. Orada da insana değer konusunda evlada değer konusunda fazla yabanlar. Şimdi e, 18 yaşında evde kalıyorsa telefon faturasını ödemesi isteniyor odasının kirası vermesi isteniyor. Ben İngiltere'de hı hı. buna o da, da şahit mı? oldum. Hani o da, o da kötü, bu da kötü. Yani, yani aşırı ortası. merhamet, hı hı. ve aşırı derecede bireyselleştirme ve bencilleştirme. E, o yüzden yaşlı evlerindeki ölüyorlar bir ay sonra ölümleri, evet. değil mi? O, o evden çıkış. Evet. Evlatla bir aile olması çok hukuk gelişmiyor. Şimdi evet. bunun dengesi çok önemli. Bizdeki tamam belki hataları var ama ben açıkçası Avrupa'daki ama, model alın almasını çok doğru bulmuyorum. Değil. Ama hani alacağımız şeyler de var. Hani hep de e, değil. Mesela etik değerleri sırada beklemesi yani çok üst düzey bürokratların bile herkes gibi sırada beklemesi falan ben mesela bana ilginç geliyor güzel geliyor yani. Mesela bir gün e, sırada herkes beklerken e, bir tane e, şey e, bankodaki görevli e, kızıyor kuyruktakilerden birine hani önde onun işini yaparken ona kızıyor ve bağırıyor yapmayacağım senin işini diyor. Yani ona diyor ki sen sıradan çık diyor. Yani bankodaki görevli hanım. Ondan sonra diğeri gelsin diyor. Kuyruk bir adım atlamıyor. Herkes duruyor. Hayır diyorlar. O arkadaşın işini yapacaksınız, ondan sonra biz geleceğiz. Yani ona sahip çıkıyor. Bizde olsa, yani bizde derken bizim de öyle duyarlı insanlarımız var çok şükür ama hani bu da güzel şeyleri de var hani evrensel çünkü Kant'ın deyimiyle hani ahlak kuralları Doğuştan kategoriler dediği bir olay var. Hani insanın fıtratına veya biz onu diyoruz yani ya İslam fıtratı üzerine duvar çocuklar. İşte doğuştan kategorileri Kant da diyor ki doğuştan diyor evrenseldir ahlak ülkeleri diyor. Doğuştan yaratıcı yani onlar Tanrı diyor. Hani yerleştirmiştir bize o kategorileri diyor. O yüzden ahlak da evrenseldir diyor evet. mesela. Burada Neyse. önemli bir nokta bizim e, tabii ki geleneksel tutumlarımız, e, yetiştirme evet. tarzımız kendi ailemizden nasıl sorumluluk nasıl aldıysa gördükse. onu da yansıtabiliyoruz. O zaman demek ki sağlıklı aile tipi dediğimiz bir demokratik tutumu olan aile yapısında çocuklara sorumluluk daha kolay geçer ve daha kalıcı hale gelebilir. İç motivasyon olabilir diyebiliriz evet. bu sürekli. Çocuklara değerler aktarılıyor. Hı -hı. Mesela onu anlatırken hani şunu yap bunu yap değil. Bunu yaptığın zaman işte ailemize şunlar Yürür, hepimiz mutlu oluruz veya bunu yapmadığın zaman bu iş kalır ve ailemizde işler aksar. Hani biz hepimiz bu ailenin bir parçasıyız ve hepimizin bir görevi var. Senin de bir görevin olacak. Mesela aile saatleri var. Biz hep ona haftalık aile saatlerini öneriyoruz. Hani haftalık aile saatlerinde çocuk ailenin sorunları, hani bu hafta nasıl geçti, başına gelen güzel bir şey var mı, kötü bir şey var mı, hani birbirlerinden aile haberdar oluyor, konuşuyor, sohbet ediyorlar ve ne yapalım, hani ihtiyacınız neye var, nasıl bir düzen ya da önümüzdeki hafta neler yapalım gibi planlamalarını yapabiliyorlar. İşte burada deniyor ki, hani bu yapılacaklar listesi yapabilir aile ve orada çocuklara bunu seçmesi de istenebilir. Hani Buradaki görevlerden ama yaşına göre yani çocuk yaşının üzerinde bir görev seçtiyse diyoruz ki hani ona e, bunu ilerde yaparsın ama sen şimdilik şunu yapabilir misin gibi çocuğun da işine katıldığı kuralların içine katıldığı ve böyle değerli hissettiği. Yani ben değerliyim yani bana güveniyorlar ben bu ailenin bir parçasıyım ve değerliyim bunu hissediyor çocuk İşte bu çok önemli. O zaman çocuk işselleştiriyor. Yani yap dediği için değil yapılması gerektiği için yapıyor. Evet, gereklilik sanırım e, hani önemli. Hani bizde de şey var ya kamil iman. Hı -hı. Hani ne cennet ya da cehennem ödülüyle cezası değil de. Allah rızası. Allah rızası için yapılması gerektiği için. Hı -hı. Hani Çok Çünkü o istenen şeyler hep yapılması gerektiği için yapılıyor artık. Yani Kamil olduğu zaman yani ödül ve ceza kalkıyor insanın yüzünden. Evet, tabii ki sorumluluk işselleştirilirse <gülüyor> <de> buna gerek <gülüyor> evet, olmaz. Peki gibi. hocam e, sorumluluk bilinci olmayan aileler özelliklerinden genel anlamda bahsedelim. Aile tiplerine girmemize gerek yok ama sorumluluk bilinci yoksa bir aile de, biz neleri görürüz orada? Ne, ne sorunlar vardır? Mesela bu öyküdeki Debet Hanım'ın durumunu görebiliriz. Bütün işler genellikle de hanıma yığılmış olabiliyor. Hani erkekle bazen de aynı anda işten geliyorlar. Hani burada Demet Hanım ev hanımı ama gene de ona da yardım edilmesi lazım. Evet. Yani bu kadar mesela üç çocuk, beş kişilik bir aile bütün işleri ev hanımın diye hep ona yüklenmesi. Hiç kimsenin kendi sorumluluğunu almaması. Yani bu dolayısıyla zamanla annenin tükenmesine de yol açıyor. İnsan annelikte de tükenebiliyor, eşlikte de tükenebiliyor. Yani tükenme duygusunu yaşıyor birçok hanım ve... Yorulmuş oluyor artık diyor evet. ki ben değer verilmiyor diyor hani emeğime saygı duyulmuyor. Bir de üstelik hiç kimse temizliğe dikkat etmemiş de olabiliyor. O zaman diyor ki hani hem yapıyorum hem de emeğe saygı yok kirletmek çok kolay. Hani şimdi Demet Hanım'ın ailesindeki olay gibi ve tabii ki içerliyor. Yani kimin üzerine çok fazla adaletsizce işler yığılmışsa o yığılan kişi önce yapıyor fakat sonra yorulduğunda içerlemeye başlıyor. Gelmişlik sendromu başlıyor. Ve sonra öfkeleniyor. Öfke. İnsanlara. Yani mesela bunu ben çalışan hanımlarda da görüyorum. İkisi de çalışıyor. Aynı anda çıkıyorlar. Aynı anda geliyorlar ama beyefendi e, çocuklarla birlikte televizyonun başına geçiyor e, ve hanım mutfağa giriyor. Yani Neden birlikte mutfağa girmiyorsunuz o zaman? Hani birisi önce gelmiş olsa neyse. Ama ikisi de aynı anda girip çıkıyor fakat sanki erkek adam iş yapmaz bu böyle bir şey yok yani evet. hani gerektiğinde ev işlerini yapacak ama şuna da dikkat çekmek istiyorum hani kadın ve erkek rolleri var hani fıtratlarımız farklı. Rollerimizi e, karmaşasına girmeden girmeden ama rollerimizden ufak tefek şartlara ve duruma göre çalıntılar yapılabilir, alıntılar evet. yapılabilir. Yani kadın hastaysa adam mutfağa girip evet. önüne yemeğini de getirebilir Misafir ama gelecek, hasta evet. değil, sağlıklı gayet iyi bir problem yok. Adam ben yemek yani eve geldim, yemek hazır olsun isteyebilir. Bu çok gayet doğal. Ama evet. şartlara göre de dediğiniz gibi roller değişebilir Esneyebilir. belki. Esneyebilir. Zaten esneklik çok önemli. Hani Japonya'daki depremde neden yıkılmıyor diyorlar binalarısal çünkü esnek radyo temel diyor. Esneğin insan hiçbir zaman yıkılmaz. Evet şimdi biz de eşlerde diyoruz öfke kontrolü, iletişim becerisi ve esneklik, hoşgörü, anlayış karşılıklı yapabildiğinde hani iyi de yapamadığında da hemen azarlanmamalı veya işte bağrışılmamalı. Bir şekilde insanlar karşıdakinin de insan olduğunu birbirlerine kırmadan, üzmeden hani bu erkek veya kadın bazen de ben Erkeklerin de ezildiğini görüyorum. Yani danışanlarında ben hep hani kadınlardan yanayım diye objektif olamam diye korkuyordum. Ama bakıyorum objektif olabiliyorum çünkü görüyorum ki bu sefer de erkek eziliyor. Hani. Mesela bir tane danışan da Ev öyle olmuştu. En da yani Türkiye'de çoğunlukla kadınlar hep sorumluluk alıyor. Erkekler sadece işe geliyor maaş sorumluluğu var. Evi besleme hani tabiri caizse besleme gibi bakılıyor. Ee, ama bütün işler kadınlarda gibi görülüyor. Çocuklarla da ilgilenmesi yani gerekiyor çocuğu, mesela. Yani çocuğun ama da hep da babaya ihtiyacı var. ya erkekler de eziliyor diye. Bizi o örneklerden Hayır. mesela Benim ne anlamda eziliyorlar? Onu da göz, hani şeydi mesela bir tane çiftte. Bütün işi eşinin yapmasını istiyordu. İkisi de çalışıyor ama bu sefer bayan hep işin, iş yapmasını istiyor. Kadın istiyordu. erkeğin, yani evet. kocasının her işi yapmasını evet. istiyor. Evet, çocukları. Ne mesela, güzel, öyle bir dünya. Çocukları yıkaması, yani. Her şey. Her şeyi onu istiyor. Yani ben niye Gerekçe okudum o zaman ne diyor. ne hocam? Nasıl? Gerekçesi ne? Neden? <gülüyor> Çok komik ama şey. İpranacağım mı yoksa? Hayır, hayır. Kendisini bu eve ait hissetsin diyor. Yani. <gülüyor> Çok iyi Camları taktik. Camları silmeye e, şey dedim Hani o zaman yani eş diyor ki ben de diyor yoruluyorum. Hani hmm. evde dinlenmek istiyorum. O da çok diyor ki, sağlıklı çıkacağız. bir evlilik değil ve ben bu evliliğin çok uzun süreceğini de görmüyorum. Yani, yani gelecek görmüyorum Çatışmalıydı zaten o yüzden de. geldiler. Hani e, diyor ki mesela yardımcı alabilirsiniz. Diye de. Ama dedi yardımcı üçüncü kattayız düşer dedi. E dedim eşin düşerse ne olacak? Niye yani eşi, eşin düşünceli düşünmüyor mu? O düşer diyor. Orada başka Sonra da şeyler var ki, ya. Burada sevgi bile yok şüphe ettim hocam. Kızıyor. Eşine çok fazla kızmış ve diyor ki ben bunun için okumadım. Yani ben yapıyorum, o da yapıyor. Yani hiç işi yapmıyor değil ama eşinden çok fazla iş bekliyor ve onun fıtratına uygun olmayan işler ve herkesin yanında aşağılarcasına söylüyor. Mesela çocuğun altını değiştiriyor mesela herkesin içinde. Yani onun da bir gurur var. Allah iyi bu adam o kadına. Ben ikinci gün boşardım herhalde. Bak o kadar da büyük konuşuyor. Böyle kadını boşar. <gülüyor> Şimdi hocam Şimdi işin şakası. İki gerekiyor. Neyse. Onlar çözümlendiler. Hani evet. İki tarafta empati kurdular, iki tarafta birbirlerini anlamaya başladılar. Hani çok şey kattınız bize diyerek gittiler ama ben içimden gerçekten kızdım yani. Hocam peki şunu şöyle bakıyorum yaklaşık 21 dakikam kalmış. soru cevabı evet, da evet. başlayacağım ama sizden şunu da alalım bir ailede evet bu kadar sorumluluk bilinci. ...yerleştirmek için çocuktan başlamak gerekiyor. Evet. Siz tavsiye Alt alacağız yani ama... ...tavsiye ya. alalım. Sizden böyle bir önce tavsiyeleri alalım... ...soru soru cevabı mı yapalım? Ne dersiniz? Öyle yapalım. Bir, bir, Biz konumuzu bir toparlayalım dersiniz? isterseniz. Toparlayalım Şimdi aynen. Sorumluluk bilinci, iletişimi sekteye uğratıyor... Evde bir tatsızlık çıkıyor, kavga gürültü yok, huzur öfke. olmuyor. Yani, Özellikle şu pandemi zamanında. Evet. Tavsiyelerinizi bir de genel elde anlamda, elde heh, değil mi? Bir tavsiyelerinizi genel anlamda alalım. Kamera sizde. Ee, onun dışında çocuk yetiştirirken de ikinci tavsiye. İlk tavsiye Şimdi ben e, tabii ki ailelerin huzurlu olması için ev eşlerin e, iş bölümü, mesela sağlıklı ailenin özelliklerini girdiğimiz zaman hani biz e, servis programlarımızda hep e, şu var, hani e, ailede İyi günde kötü günde beraber olun diyoruz ya hani sorumluluklar adaletli paylaşılır deniyor. Hı hı. Hani erkeğin fıtratına göre güç gerektiren işleri o yapabilir. Tamir işlerini genelde onlardan beklenir. Kadın daha böyle çocuk bebek bakımı daha feminen işler hani fıtratına göre fakat adaletli. Bütün işler bir kadına ya da erkeğe yığılmamalı tabii ki. Burada adalet çok önemli. Çünkü o zaman insanlar diyor ki hani bak ben yoruluyorum ama eşim de yoruluyor. Hani birlikte yapıyoruz. O oturuyor olunca sinirleniyor. Yani hangi taraf olursa olsun. Yani biz bir yere gittiğimizde bile, mesela biz ya da küçüklükten öyle mi alıştık? Hani bir yere gittiğimizde bile ev sahibi bir şeyler taşırken yardım etmek istiyoruz. Yani o o, o yaparken oturup, bazıları var geliyor. <gülüyor> bazıları var. Hani geçmiş zaman, bir zamanlar misafir gelir giderdi. Bilirsiniz, ah nerede geldi? o eski zamanlar? <gülüyor> iyorum şimdi. Pandemiden Sporajım önce, benim de onu önce sonra gibi ama gene evet. gelecek. Yani oturanlar gelecek. vardır hocam. Yani mesela sofra, ben mesela sinir olurdum. O kadar kişi oturuyor, orada oturuyor gencici mesela hiçbir iş yapmıyor. Anne kalkıyor, onun yerine iş yapıyor falan. Ben böyle bir böyle yapardım yani. yani. O kadar sinir olurdum işte ki. Sorumluluk bilincinin Yoktu. yerleşmesiyle ilgili. Evet. Ee, bir de bunun tam tersi var. Her şeye sorumluluk duyan, sorumluluk abidesi olan insanlar var. Evet. Bu da Ters tepki yapıyor. Nasıl oluyor? Yani mesela öğrenci evinde kalırken, çalışan evinde kalırken hep ona yükleniyor işler. O nasıl olsa rahatça yapıyor zannediyorlar. Ama o yapıyor diye yüklenmemesi de gerekiyor. Hani biz de onlara o zaman diyoruz ki hani, almaya ve vermeye dayanan ilişki. Madem ki herkesin evde aynı yaşantınız var o zaman onların da yapmasına biraz sabret, izin ver. Yani o da her şeye koşturmak da kötü. Mesela ailelerin çocuklarını yetiştirirken oyuncaklarını hemen toplayıvermek vermek anne için belki canı tezbe anne için kolay. Ama arkadaşımızın biri çok takdir etmiştim. Yani dedi ki ben onu toplamak çok kolay ama sabretmek çok zor dedi. Onlar toplayana kadar böyle mıy mıy mıy topluyor çocuklar ama kimini koyuyor kimini koymuyor falan. Ama o zaman dedi ki yani o öğrenecek. Hocam şunu söyleyelim hani Ergenlik dönemine geldiğinde tamam biraz sekteye uğruyor bu. Biraz başka o, bir parma var. O zaman filmin da gerçekle alakası evet. olmuyor biraz. Yönet yönetmekle alakalı ama. Mesela şu an 22 ayı bitirecek çocuğum. Mama sandalyesinde ve kendi yiyor. Şimdi kendi yerken elimde peçete bekliyorum. Şimdi tabii saatlerce yiyor. Ağzı böyle geveliyor, geliyor, Göke, oraya bakıyor, silah yapıyor, arabayla oynuyor. Orada ben 30-35 dakika yemek öğününü bekliyorum mesela. Şimdi orada evet. normalde şunu da yaptım mesela. Hemen ağzına Sıkıldım mi? mesela aman <gülüyor> dedim işim var gücüm var hadi hani. Yedirdiğimde oldu ben itiraf edeyim. Sonra döndüm baktım. Ee, çocuğun kendi yemek yeme becerisini, başarısını, sorumluluğunu ben böyle yaparak alırsam ben bu çocuktan yerin olasını toplansın bekleyeceğim öyle mi? Evet, evet işte. Burada ben deniyorum kendimi de deniyorum yani sabırlı bizim için de zor sabırlı gerekiyor. olmak zorundayız Hı -hı. sabretmek zorundayız. Bir de bizim Elim... de zamanımızı ayarlamamız evet, gerekiyor kesinlikle. biraz herhalde. Çocuk yetiştiriyorsak bunu yapmak zorundayız. Evet. Belki diğer işleri erteleyeceğiz bazı işleri öteleyeceğiz belki evet. uykumuzdan fedakarlık vereceğiz ama çocukları tam sorumluluğu istiyor alıyor o çatalı tutmak istiyor. Evet döküyor mu döküyor üstünü değiştirecek miyiz değiştireceğiz belki. Ama öğreniyor. Öğreniyor Hı -hı. işte ama zamanı geldiğinde 17-18 yaşında geldiğinde daha rahat edeceksin. Evet. Değil mi o evet. bir temeldir aslında. Evet. Sonuçta kesinlikle yani biz ailede bunları öğretmek durumundayız temizliğe başka insanların e, duyarlı olmaya hani başka insanlara da duyarlı olmak yani birisi hasta olduğunda ona yardım edebilmesi evet. yani sosyal sorumluluk projelerinde bazen onlarla yardıma almak değil mi hocam? evet ya bunlar, yani bunlar da o zaman veriliyor yoksa bu duygular nasıl gelişecek evet. yani biz ailede bunun temellerini atacağız ki okulda gelişecek, hayatta gelişecek bir şekilde biz bunu başlatmak zorundayız. Evet. Ee, hocam şimdi bir, birkaç soru okuyalım. Orada da tamam. yine söyleyeceklerinizi sorulara yedirmenizi rica edeceğim sizden sevgili hocam. Şimdi bir izleyenimiz demiş ki adım adım insandayız mesaj kısmına. Evet bir paylaşım yapmadık e, bugün için ama bizi takip edenler biliyorlar ki her salı ve perşembe Allah nasip ettiyse bizim hala alacak nefesimiz varsa biz bu ekranlardan sizlere psikolojik olarak destek olmaya gayret ediyoruz. Gelen DM kısmı Gelen soruları da hocama iletiyorum demiş ki ah hocam aynı dert bende de var 16 yaşında oğlum sorumsuz odasına kapanıyor çıkmıyor beni bağırtıyor kardeşleriyle iyi geçinmiyor istediğini almasak tavır yapıyor bize ben böyle yetiştirmedim namazlı Kur'an-ı Kerim' öğrettim şimdi hiç alakası yok ne yapayım ben eşim bana yardımcı oluyor yani dışarı işi onda ev işi bende diye yakınan bir izleyenimiz bir annemiz bu evet Şimdi küçük yaşlarda sorumluluk verdiyse hani temel atıldıysa ergenlik çağında biraz pasaklı oluyorlar. Hani o biraz filmin gerçekle alakası yok. Arkada ailenin değerleri devam ediyor aslında. Ama bu yaşadığı ortamla da ilgili bir de şu bilgisayar internet bağımlılığı. Hani onun başından kalkamadığı için bazen yatağında düzeltmiyor. Odası darmadağınlık oluyor ama onu görmediği için sadece ekrana. E, hani diyoruz ya Z kuşağı PC'nin arkasından hayatı seyrediyor. Az odaklı i̇şte, yaşamak. Evet öyle yaşıyor. Dolayısıyla sorumluluk almak istemiyor. Hani Ama onunla bireysel konuşulmalı. Hani birebir yani, zaman geçirmeli. Evet birebir zaman geçirmeli, aile saatleri olmalı, beraber çay saatleri olmalı, yemekler birlikte yenmeli ve şu bilgisayar saatleri de kısıtlanmalı. Evet. Hani biz pandemide biraz esneklik evet, sağladık bayağı, ama... Hani şöyle e, hani pandemin var, daralıyorlar, spora gidemiyorlar falan, arkadaşlarıyla sosyalleşemiyorlar diye biraz dedik hani esnetebiliriz dedik ailede ama Ramazan bir fırsattı, her akşam cemaat e, olup değil mi akşam teravih namazını kılmak çok da güzel bir spor, fiziksel ve ruhsal, zihinsel, manevi <gülüyor> anlamda güzel bir spor olabilirdi. Evet. Değerlendiren aileler vardı böyle hocam. Tabii ki, değil mi? E, ben bunu... ama bağımlılık ayrı bir şey. Evet, tabii hocam. onun için ayrı bir tedavi yani etmek gerekiyor ama şöyle bir şey, bizim bağımlılıktan kurtarmak için de onu cezbedici şeyleri ortaya çıkarmak. Daha cezbedici şeyler e, ortaya çıkarmak, alternatif önemli. O erkek çocuğu olduğu için, 16 yaşında olduğu için ben sizin meramınız kadar babanın da bunu dert edinmesi ve babanın devreye girmesi erkek gerektiğini düşünüyorum. Olduğu için biraz daha babanın zaman içindeleşmesi, baba kuvvetlenmesi ve zaman geçirmesi hı hı. gerekiyor diyelim. Bir başka izleyiniz merhaba demiş. Eşim kendi maaşını bile idare edemeyen bir insan. Hı hı. Ben de sorumluluk almazsam borçlanıyoruz. Zor duruma düşeriz korkusu var demiş sadece. Ee, bu da bir sorumluluk değil mi? Evlilikte evet. de, eşler arasında. Ekonominin yönetimi. Zaten sağlıklı aile ekonominin yönetimini birlikte e, yönetirler ve e, ekonomik bütçelerini sarsmamaya çalışırlar. Her iki tarafta. Bu da bir sorumluluk. Yani bütçenin dışına çıkmamak, gereksiz harcamalar yapmamak ve her iki tarafında birbirini kontrol etmesi. Ama hani şu var, e, buradaki Bütçenin kontrolünden daha ziyade başka bir şeydi tekrar hani küçükken harçlıklarını vererek. Hani biz istediğinde hani bana şunu al dediğinde bir şey almak yerine belli bir yaş ki bu 10 yaş en, en Çok geç. Çok güzel. Yani bir birey. Harçlıklarını yönetmeyi öğreniyorlar. Yani yetişkin var. olduğu zaman maaşını saçan, borca evet. batan. Bilemeyen işte kredi çeken bir şekilde maddi olarak e, ciddi bir buhran yaşayan beyefendi ya da hanımefendi varsa burada çocukluk döneminde bir sorumluluk alma o harçlıkla bir şeyi alma Hı -hı. parasına sahip çıkma Birikçile malına sahip bilme. çıkma gibi değil mi? Onlar verilmeli diyorsun. Verilmemiş evet. Demek 10 yaş mi? civarı artık bu olmadı evet, değil mi? Evet kesinlikle. Harçlıklarını verip hani perist dediğinde para vermek değil de sana haftalık şu kadar veriyorum hani hafta sonuna kadar bunu getireceksin veya şunları şunları bir daha benden para istemeyeceksin. hani Eğer birden harcamışsa parasız kalacak hafta sonuna evet. Ve bunun kadar. bedelini ödeyecek. Evet Ben yaptırım. şu cümleyi de ekleyeyim hocam. Bir insanın sorumluluğu yoksa, sorumluluk almıyorsa, bu insan bedel ödememiştir. Hayatında bedava yaşamıştır. Bu net söyleyebilirim. Bedava yaşayan insan veya yaşatılan insan, sonuçta sorumluluk almayacak. Evet. evet, bir Kesinlikle. mutsuzdur. Hocam hemen hızlıca ilerliyorum. Evet. Bir soru daha var. İsimsiz ee, isimsiz okuyayım çünkü aile mahremiyetiyle ilgili bizde paylaşım yapıyorsunuz. Evet, Sıkıntı ki. olmasın. Merhaba benim de bir sorun var. Benim de babam aşırı sorumsuz. Bizimle hiç bizimle ilgili hiçbir sıkıntıya ilgilenmiyor. Abim de çok dağınık ve sorumsuz. Onun yapmadığı şeylerin suçu bile bizim benim üzerime kalıyor. Ben bu konuda ne yapabilirim demiş. Sanırım bir genç kızımız bu. Evet hocam erkek kardeşinin sorumluluğunu da mı o üstlenmek zorunda? Ee, Babanın sorumluluğunu da mı? Baba üstleniyor? zaten, baba hiçbir soruna ilgilenmiyor. Bir de böyle hmm. tipler var. Annenin olduğu diyoruz ama babalarda daha çok duyuyorum ben. Erkek evdeki hiçbir sıkıntı, çocukların dertleriyle Hani diyoruz ya yapması gerekenler bir de yapmaması gerekenler evet. var. Hani biz burada aileyi tanımlarken de yine sağlıklı aileye değineceğim ama çünkü e, sağlıklı ailede e, gereken ilgiyi göstermek diye bir kural var. Bu en başta. Hani duygusal, kadın, kadının duygusal ihtiyaçları hani erkeğin de ihtiyaçları var da hani kadının biraz daha duygusal, daha ihtiyaçları, sevgiyi hissetmeye ihtiyacı var. Hani ilgilenilmeye, hasta olduğunda bakılmaya hani erkek de aynı şekilde ya da o da bir insan tabii ki ayrım yapmıyorum ama hani burada gereken ilgiyi göstermek diyor. Bu duygusal olur, fiziksel olur, her konuda olur. O yüzden burada mesela baba ilgisiz evet. bir baba. Anne nasıl onu tabi bahsetmemiş ama burada e, diğerinin sorumluluğunu almak zorunda değil. Yapmak zorunda değil. Yani dağınık Sınırını ve sorumlu koyacak. Dağınık ve sorumlu sahibi olmayan bir abinin yapmadıklarından da kardeşler Hı -hı. eğer sorumlu cezalandırıyorsa olmamadı. evet bu haksızlık yapılıyor. Bir adaletsizlik evet. var. Burada sınırlarını korumaktan hmm. bahsetmek gerekiyor. Evet. Yani bu e, kızımız e, kendi evet. sınırını koruyacak. Hayır. O kendi sorumluluğunu yapacak. Evet. Ben kendi Bir sınırlar kitabı diye bir kitap var. Google'a sınırlar yazın. kitap Tek bir kitap var. Lütfen onu okuyun. Size onu tavsiye edeyim. Hocam e, mikrofonunuzda başörtünüzün ucu değdiği için Heh, daha yani, iyi duysunuz. Tamam. Sizi izleyenlerimiz. Teşekkür ederim. Şimdi bir izleyenimizin sorusu ise şöyle. Merhaba yayınlar demiş. Teşekkürler. Hocam eşim evin ve çocuğun sorumluluğunu sadece bana yüklüyor. Muhtemelen ev işlerinden bahsediyorsunuz. Hı. Ben beden olarak ve zihin olarak çok yoruluyorum. Bu yüzden çocuğuma vakit ayıramıyorum. Bunu eşime nasıl anlatmalıyım? Hangi yolu denemeliyim demiş. Evet. Şimdi eşiğinle randevuleşecek. Hani böyle ayak üzere bir şey yaparken, iş yaparken değil. Evet. Diyecek ki işte bana şu kadar zamanını ayırabilir misin? Bir, bir saatimiz, yarım saatimiz seninle konuşmak istediğim şeyler var. Hani burada ben diliyle ben şunları şunları yapıyorum, bunları yapıyorum. Başlangıçta zorlanmıyordum ama artık yoruluyorum. Hani bu konuda senin yardımına ihtiyacım var. Hani karşıyı yargılamadan, eleştirmeden, suçlamadan, bağırmadan özellikle öfke öfkelenmedikleri bir zaman. Hı. Hani ben diyorum hep açken, susuzken, uykusuzken konuşmayın. <gülüyor> Tartışmayın. Bir bir şimdi konuyu konuşmadan önce hiç konuşmayın. Asla. Konuşmadan Şimdi o yüzden hani böyle e, fiziksel ihtiyaçlar karşılanmış, yorgun değil, uykusuz değil ama e, yapacağı başka bir iş de yok acilen. İşte orada bir sen ne zaman konuşalım? Önce buna karar verecekler ve konuşurken de yargılamayacaklar. Hani ben işte sen bana yardım etmiyorsun işte ben yapıyorum her şeyi bunu vırdırı vı vı zamanla duyulmaz oluyor. O yüzden benim senin ne istiyorsanız onu söyleyin diyorum. Hani şöyle yapıyorum böyle yapıyorum şikayet en çok istemedikleri şey şikayet işlerim. Hani sen ne istiyorsun burada ne istiyorsun onu söyle. Hı -hı. Ya benim senin yardımına ihtiyacım var şunu yapmana ihtiyacım var bunu na nasıl yapalım nasıl planlayalım. Yani şunlar şunlar yapılacak ama benim de yardıma ihtiyacım var ben de yoruluyorum. Hı. Lütfen hani bana yardım et ama ne, ne kadar edebilirsin ne zaman edebilirsin bunu planlayalım evet. gibi. Hocam bir beyefendi yazmış. İsim vermeyeceğim. Demiş ki evin bütün işlerini bile yapsam gözünde az olan eşime karşı nasıl davranabilirim? Bak böyle işler de var. Bütün evin işlerini yapmıyor. Erkek yani niye siz bütün işini yap? Bir kere zaten ay çok kızıyordur Ama öyle. eğer ki eşi hastaysa tamam. Ay, bence öyle değil Ama şu adalet... an anlattığı şey. Söz konusu e, evli olan erkek kardeşlerinin, hanımefendi evli olan erkek kardeşlerinin eşlerine yaptığı yardımları e, eleştiriyormuş. Ama söz konusu ben olunca az görür diyor. Ne yapabilirim diyor. Yani bir erkek kardeşlerim yardım etmiyor mu? diyor ya da işte erkek kardeşlerim çok iyi yapıyor. Eşlerine yer biliyor. Sen etmiyorsun diye. Bir hanımefendi beyefendiyi ne kadar yetiştiriyor? Yetmiyor. Diyor. Bence burada zaten bir doyumsuzluk var. Evet. Başka şeyler var. Yani bu Bence arkasında başka şeyler gerekiyor var. artık ya. Yani hani şu bardak niye buradan çıkıyor bazen hmm. kavga ama bakıyorsunuz ki arkada yıllardır süren başka sorunlar var. Evet. Hani o arka plana bakmak lazım. Neden? Neden bu kadar yükleniyor eşine? Hmm. Neden bu kadar ona acımasız davranıyor? Yani arka planda bir şeyler olmuştur mutlaka. Hani onların düzene girmesi, affettirilmesi gerekirse af seansları yapıyoruz mesela. Hmm. Hani e, hesaplaşıyorlar işte bak sen şurada şunu yapmışın. Bak kadınların dosyalama sistemleri çok iyi çalışır bakın. Biz de öyleyiz gerçi hmm. hani ben kendimi şey diyeceğim. Ta nişanlılıkta kayınvalidesinin ona söylediği bir söz. Eşinin orada sessiz kalması onu bile. Bunlar alınmadı, bile, evet, bu alınmadı. O zaman evde e, mesela kocasını sürekli eleştiren, yardım etmiyorsun, sürekli yardım. Bir de bu var, bu da sosyal med kesiyor yani. sosyal medyanın da etkisi var hocam. Çünkü bazı erkekler hani mutfağı sever, işte yemek yapar, eşlerine yardım eder. Çocuk bakar ya. Yani bence her ama ailenin, o da dışarıda çalışmıyordur belki. Böyle bir şey. Her ailenin e, eşlerinin karakteri, mizacı, hayatı bu farklı yani. Evet. E, siz daha böyle hani taş fırın erkeğiyle evlenmişsinizdir. Adam babalı erkekliği, değil mi? Daha farklı. Farklı konumlandırmıştır. dediği şeyler farklıdır. Evet, konuşmak, ortaya olabilmek, beklentileri sağlıklı. Ama saygı sağlıklı. çok önemli. Evet. Ben saygının kırılmaması gerektiğini hani testi kırılınca içindeki sevgi de akıp gidiyor ya. Ben bu kıyas saygı çok önemli. Ben bu kıyaslamayı neye benziyorum biliyor musun hocam? Gidiyorsunuz diyelim ki bir tane mesela meyve suyu alıyorsunuz vişneli meyve suyu. Eve getiriyorsunuz o işte vişneli meyve suyu. Aa ben vişneli meyve suyu istemiyorum. Sen portakal tadı ver bana diyorsunuz. Bence karı kocaların eşlerini başkalarıyla kıyaslaması tam da bu Parmak mantık dışı gibi. bir şey yani. Hı -hı. Beklentisiz. Hocam son bir dakika hatta bitti o, Çok yayını. çabuk ön ee, zaman. Belki bir cümleyle bir öneri bir tavsiye sorumluluğa dair küçük Şimdi bir şey. Çocuklara nasıl sorumluluk verirken nelere dikkat edecekleri konusunu özet diyecektim ara ara onlara yedirmeye çalıştım ama hani anne babanın öncelikle sorumluluk konusunda model olması gerekiyor. Hı. Hani onlar sorumluluklarını yerine getirecekler vaktinde ve yeterince karşılayacaklar ki çocuklar da onu görecekler. Hani sözel olarak hani konuşun diyoruz ya konuşun işte anlatın değerlisin sen bu ailenin parçasının vesaire. Ama biz bunu yapmıyorsak çocuk diyecek yani bana diyor ama kendi yapmıyor. Evet. Yani çocuk gördüğünü uyguluyor. Evet. Önce model olacak yani Çok sonrasında şey da çocuğa çok yüklenmeyecek. Onun çocuk olduğunu unutmayacak. Yaşına ve gelişimine evet. göre. Çocuk oldu. Ağzınıza tutmadan. sağlık hocam. Teşekkür ederim güzel bana mutfasını verdiniz. Biz <gülüyor> teşekkür ediyoruz hocam. Sağ Zaman Zamanız, Zamanız güzel, güzel bilgiler veriyor. Sizinle de daha akıcık oluyor. Çok, çok güzel teşekkür oluyor. ediyoruz hocam. Ben sizinle program yapmaktan mutluyum. O yüzden. Eyvallah <gülüyor> Evet efendim bugün biz ailen sürenin sonuna geldik ve beni tanıyanlar, beni izleyenler bilirler. Ben her programımı her canlı yayınımı sizlere en en emin olana Allah'a emanet ederek bitiririm. Bugün içimden işgalci Siyonist İsrail'i Allah'ın Kahhar ismine, gazabına ve lanetine emanet ederek veda ediyorum. Hoşçakalın.